Canım, canım, canım, canım, canım hoş geldin canım. Dönüştüm bir Harry Potter Zihinler zehirli fikirler sihirli Kimisi kendince bir Harry Potter Akarım gelince moda Bilirsin şu sitler için rap yoda Yaratıp yeni bir moda İstersen yapalım birlikte yoga Nasıl bir yaratıp yenildik ona bereket dedik de delikli de kova Yetenek gerekli demek ki boşatım Çabanla geçelim direksi yola Ruhumu satmadım gerekli para Gencecik rapçiyi emekli yapan Bir sistemin içinde kıymetli zaman Çözdüm tüm olayı bir dakikada Fatikalarda keşrak hitara biz dikkatli kararlar alarak kazandık Statik kafalar için çok zararlı buralar kafayı basamak yaparak Başarır başarabilenler ama şu karanlık adamı devirir adamı Oyun bu elini bozarım cehennem yönüne çevirin rotamı Hidra kim be biri yetenekli gibi çevik ve diri Yaşıyor zamanı eritmek için ve tekel arıyor gecenin biri Kırkıma gelmeden ecelim gelin o yüzden en zoru seçelim derim Fethedip rap şu şehirleri yok edeceğim o bomboş öğretileri oh, Sadece gücümü bile istedim Yok olmak büyülü bir hisli mi? Sisli bir şehrin ışıkları pis mezi Fir gibi viskine boktan ilişkiler hiç biri silmedi Sade müzikle düzenli ilişki şimdi bir biç gibi Boş yere bekleme yardım Bekleme reddedecek seni tanrı Deftere geç geleneklere saldır Veklere zevk verecektim mamut bu Raplere mail edecek biri kaldı mı? Heykeli dik beni götlere kaldır Hey gidi rap yine göklere kaldır. Gelip benim pusulamı çevir hadi o tarafa bir gidelim Piyasayı büyülesin ha Hala büyümedim hain Kafanıza mühürleri bastım, kilitledim kapıları, düğümleri attım işe yaramayan bütün ürünleri sattım, rahatım ve onların gönülleri batım Sömürerek ölüleri gömülleri dağıttım İşimize gelmiyor bilim, itin biri yaşamama vermiyor izin Hoş geldin burası, cehennem Lucifer kapıda bekliyor biz. Yaşamak büyük bir suç, para yap olarak ünlü bir puş Düş gruptur ya da işkolik ol, olamam masamda cintolik yok <gülüyor>